Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İl Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 5 Ağustos 2022 bir Cuma günü saat 23'te 95.0 Açık Radyoda önce sağlık programında sizlerle tekrar birlikteyiz ve e, önemli bir hafta e, önemli bir konu ve önemli bir konuk. Konuğun tanıtımını yine her zaman olduğu gibi Ayşegül'e bırakayım. Evet e, öncelikle konumuzu tanıtalım e, adını söylediğimizde zaten e, bizi izleyenlerin çoğu tanıyacaktır konumuz Profesör Doktor Raşit Tüker. E, Profesör Doktor Raşit Tükel, e, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında çok öğrenci yetiştirmiş, artık hoca bile yetiştirmiş e, kişilerden. E, biz doğrusu e, tıp fakültesinde duygu durumu, duygu durum bozukluklarını Raşit hocadan dinlemek çok isterdik, çok da severdik pratiklerde. Ondan dolayı pratikte Raşit hocaya düşmek e, şanstı. Ee, Raşit hocamız aynı zamanda e, meslek örgütünde de önemli görevler üstlendi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanlığı yaptı zor bir dönemde. E, kendisi de çok başarıyla e, bu süreci yönetti, yürüttü. E, bizim çok önemli başkanlarımızdan biri olarak da hatırlıyoruz Raşit hocayı. Bu hafta ee, çok önemli bir hafta ee, aslında hani sadece sağlıkçılar, hekimler için değil, bence toplum için de önemli bir hafta. Ee, nasıl bir e, linç ve şiddet kültüründe olduğumuzu e, çıplak olarak yüzleştik. Profesör Dr. Esin Şenol Davutoğlu'na e, gerçekleşen tehditler, ardından e, Sayın Ayşenur Arslan ve Zafer Arakgevli'ye yönelen tehditlerde. Nasıl bir şiddet toplumunda yaşıyoruz, bu da anladık bir kez daha ve bu programı tamamen şiddete ayıralım istedik, şiddete enine boyuna çok boyutlu konuşmak istiyoruz. Bu böyle önemli bir hafta, öyle böyle önemli bir e, konuda da e, doğru sıra Hocadan başka isim aktınsa gelmedi. Hocam sağ olun bize vakit ayırdınız tabii Ayşegül'ün belirttiği bütün e, başlıkların e, dışında. Siz aynı zamanda e, benim için İstanbul Üniversitesi rektörüydünüz. E, yani e, çok e, hararetle gidip de e, oy kullandım. Tek rektörlük seçimiydi ve Raşit Hoca kazandı. E, birileri atadı atamadı. O beni çok ilgilendirmedi ama benim rektörüm Raşit Hoca'ydı. Ben onun rektörlüğü döneminde İstanbul Üniversitesi'nde e, öğretim üyeli yapmıştım. Evet e, tekrar hoş geldiniz hocam. Vakit edildiğiniz için teşekkürler. Hoş bulduk. Güzel sözleriniz için de ayrıca teşekkürler. Ee, tabii Ayşegül başladı ama e, ben ister Ayşegül izin verirsen eğer bir şey tarihçesiyle başlasak Türkiye'deki bu nefret suçunun e, yani bakıyorum 1938'deki Dersim katliamından başlayıp işte 6-7 Eylül 1955 olayı 1978 Maraş katliamı 16 Mart katliamı 78 Bahçelievler katliamı 80'de Çorum katliamı, 93'te Sivas, 95 Gazi katliamı, 2007'de Hrant Cinayeti, 2007'de aynı yıl zirve yayına bir katliamı. Maşallah liste uzayıp gidiyor hepsini saymaya kalksam hani program dolar. Peki son yıllarda arttı mı bu? Hani geleneğimiz geleneğimizde var gibi sanki abartmış mı oluyorum böyle söylersen. Ne dersiniz? Evet, yani söylediğiniz bir artmayı gösteriyor. Bir de çok yaygınlaştı. Her alanda şiddetle karşılaşabilir olduk. Sağlık çalışanları, hekimler buna son dönemde eklenmiş oldu. Aslında bir süredir şiddetle karşılaşıyorlardı ama boyutu ve sıklığı çok artmış oldu. Yani şiddetin her alanda yaygınlaştığını adeta sıradanlaştığını görüyoruz günümüzde. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Ayşegül. Hocam şiddet nedir? Yani ne, Neye şiddet deriz? Şimdi şiddet için Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var. Orada şöyle ifade ediyor. Fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçimde bir başkasına uygulanması sonucunda Maruz kalan kişide yaralanma, ölüm, psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığının bulunması. Yani burada bir fiziksel güç ve iktidar e, ilişkisinden söz etmiş oluyoruz. Kasıtlı olması özellikle önemli. Tehdit biçimde olabiliyor ya da gerçeklik biçimde olabiliyor ve kişide çeşitli hasarlara e, yol açıyor. E, Henry Mishu bunu biraz daha şiddetin tanımını e, genişletmiş. E, orada... Karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan bir veya bir kaçının doğrudan ve dolaylı bedensel bütünlüğüne, manevi bütünlüğüne, mallarına ve simgesel kültürel değerlerine oranı ne olursa olsun zarar verici bir davranmasının şiddet olarak tanımlanıyor. Burada manevi bütünlük giriyor, simgesel ve kültürel değerlere yönelik şiddetin ortaya çıkması bir ifade buluyor. Yani sonuçta şiddet tanımından söz ederken, bu tanımın içerisinde sadece fiziksel boyutu e, ifade etmiyoruz. Kültürel, psikolojik ve sosyal boyutlarında işin içerisine e, girdiğini söylüyoruz. Tarih içerisinde de aslında şiddet tanımının değiştiğini e, söyleyebiliriz. E, zarar verme eyleminin içeriği ve anlamı tarih içinde değişiyor çünkü e, şiddete başvurma sebepleri, topluma zamana. Politik etkenlere göre farklı gösteriyor ve bu değişimin yani bu tanımın e, genişlemesinin şiddeti uygulayanların ya da şiddetin tekiline elinde bulunduranların devletlerin çabasıyla değil, şiddete maruz kalanların ezilenlerin mücadelesiyle e, değiştiğini e, görüyoruz. Bu anlamda da şiddet kavramının genişlemesi demokratikleşmeyle e, yakından e, ilişkili diyebiliriz. Evet bu çok önemliydi. E, şiddet kavramının e, oturması ne olduğunu anlamak aslında ezilenlerin çabasıyla olması da e, aslında e, yani umutsuzluğun içinde bir umut e, gibi görünüyor. E, şiddet uygu, uygulayanı düşünürsek e, bunu hangi duygular besliyor e, şiddet duygusunu? E, şimdi şiddet hangi duygularla ilişkili? Aslında Şiddet kavramı, gündelik hayatımızda saldırganlıkla yer değiştirebilen bir kavram. Kimi zaman eş anlamda kullanılıyor. Fakat bu yanlış bir kullanım. Aslında saldırganlık kavramı ile şiddet kavramı birbirinden oldukça farklı. Saldırganlık daha genel bir kavram. Örneğin hayvanlarda da saldırganlıkta bulunabiliyor ama hayvanlar şiddet göstermiyor. Şiddet bu yönüyle insana ait bir olgu. Ve Eyleme geçme e, durumunu da ayrıca saldırganlığın e, bir başka boyutu olarak ifade etmek gerekiyor. Burada temel duygulardan bir tanesi öfke. Öfkeden saldırgan olma haline oradan da şiddete bir geçişten söz edebiliyoruz. Bu nedenle öfke saldırganlık kavramını ve şiddetin olmazsa olmaz bir durumu e, öfke saldırıya Şiddete bir anlamda bedeni hazırlıyor, zihni hazırlıyor. Bedense olarak bunu hissediyor kişi bu sürece bir hazırlık anlamında ve bu şiddetin sürmesine de bir katkı sağlıyor. Öfke bu anlamda şiddetle çok yakından ilişkili. Bu öfkenin bazen bir sert bakışla dışa vurulması, bir duygusal şiddeti de üretebiliyor burada. Sadece fiziksel şiddetten de söz etmiyoruz. Öfkemize hakim olmak, şiddeti yönetmek, öfkeyi yönetebilmek, daha doğrusu öfkeyi yönetip şiddet eylemlerine başvurmamak burada oldukça e, önemli e, diyebiliriz. Nefreti nereye koyuyoruz hocam, nefret suçunu? Aslında e, tabii bunlar e, birbiriyle ilişkili e, bir yönüyle bakıldığında e, nefret olsun, e, öfke olsun, şiddet olsun ortaklaştığı bir takım yerler var. Şimdi önce şuradan başlayalım isterseniz. Hangi şiddet türünden söz edersek edelim, şiddetin temelinde bir egemenlik kurma isteğinden söz edebiliriz. İsteğinin var olduğunu söyleyebiliriz. Şiddet duygusuyla hareket ettiğinizde amaçladığınız ise, karşıdakini, yani şiddet göreni korkutmak, sindirmek, yönetmek, sömürmek ve onu kendi sosyal varlığı için bir tehdit olmaktan çıkarmak. Tabi burada bir tehdit algısı da gündeme gelmiş oluyor. Burada ayrımcılık gündeme geliyor aslında. Şiddetle çok ilişkili olarak. Çünkü dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, politik, politik görüş farklılığı gibi birçok nedenden dolayı kişilere iktidarlar tarafından ya da gücü elinde bulunduranlar tarafından eşit davranılmadığını ve onların haklarından faydalanmalarına engel olunduğunu görüyoruz. İşte şiddet e, burada ayrımcılığın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor da diyebiliriz. Yani güçlü olan güçsüz olana karşı bir e, şiddet uyguluyor. E, ayrımcılık aracı bir anlatı. İnsan üzerindeki baskının kontrolü mekanizması e, bu yönüyle baktığınız zaman Böylece her türlü iktidarın olumlu ya da olumsuz olsun insanlara boyun edirmek için kullandığı baskı ve tahakküm içeren bir mekanizma. Bunun toplumsal ve siyasal açıdan işte yönetilme süreçleriyle bir ilişkisi var. Sosyal pratiklerle de ilişkisi var. İşte buradan nefrete gelirsek, nefret dediğimiz şey de belli bir kişiye veya gruba yönlendirmiş yorumları kapsadığını görüyoruz. Nefret söyleminde varsayılan farklı özellikleri dolayısıyla kişi veya kişilere ya da kişinin mensubu olduğu gruplara yönelik bir ön yargı üzerinden geliştirilen söylemler var. Nefret söylemleri sürekli taşıyor bu yönüyle baktığınız zaman. Çünkü söz konusu bireyin veya bireylerin mensubu olduğu gruplara yönelik ön yargıların yerleşmesine ve devamına meşru bir e, zemin e, oluşturma amacı e, taşıyor. Bu da tabii toplumda belli bir huzursuzluk ortaya çıkartıyor. Bu noktada e, nefret e, şiddeti de çok fazla içeren bir e, duygu e, bu, bu yönüyle baktığımız zaman. Çünkü e, nefret söylemi nefret suçlarını e, doğuruyor. Nefret suçunun oluşmasında ön şart nefret, e, nefret söylemi. Fakat Ondan bir önceki e, aşamada varsayılan farklı özelliklere sahip bireyi ötekileştirmek. Birey nasıl ötekileştirilebilir diye sorduğumuzda e, kişi bir başkasının varlığını kabullenerek toplumdaki varlığını kavruyor. Bir başkası olan ise varsayılan farklı özelliklere sahip kimse. İşte bir başkasını kendisi için tehdit olarak algıladığında ya da rakip olarak gördüğünde Burada artan bir şekilde e, sosyal paylaşım siteleri, medyanın da e, aracılığıyla nefret söyleminin yerleştiğini e, görüyoruz. Yani o tehdit unsurunu kendi rakip olan e, gören kişiyi, grupları e, bir anlamda e, kendinden farklı olanları ötekileştiren ve onlar üzerine şiddetin uygulanmasının zeminini oluşturan nefret suçlarına doğru e, bir e, yönelimi e, bireysel olarak ya da kolektif olarak ortaya çıkartan bir süreçten e, söz etmiş oluyoruz ki e, sizin biraz önce girişte sözünü etmiş olduğunuz e, birçok e, hepimizin belleğinde e, derin izler bırakan acizler bırakan birçok olayda da e, bu tarzda e, bir e, nefret üzerinden nefret söylemi üzerinden e, ve e, bunun üzerine gelişen şiddet üzerinden yaşanan çok olay hatırlıyoruz ülkemizin tarihinde. Ayşegül'ün galiba sorusu arama. ama Ayşegül eğer izin verirsen araya girebilir miyim? Tabii tabii. İki hadi, hadi, sormak istediğim Küçük sorun var. Bir tanesi bu egemenlik kurma dürtüsü ya da bir başkasını tehdit olarak görme. Örneğin kısa bir süre önce yanılmıyorsam İzmir'de Yahudi mezarlığına saldırı olup mezar taşlarını işte kırdılar. Zarar verdiler. Burada yaşayan bir tehdit falan da yok. Bu nasıl oluyor? İkincisi Örneğin e, Ayşegül yine e, program başında dillendirdiği ve sanıyorum e, ilerleyen dakikalarda biraz daha ayrıntılı konuşacağız. E, sevgili Esin Şenol'a yapılan tehdit burada e, Esin'e nasıl bir tehdit olarak görülüyor? E, biraz bunu açabilir miyiz hocam? Evet. Şimdi aslında yani de... Esin'e egemenlik kurma isteği nereden çıkıyor Nasıl bir şey olabilir bu? Evet. Gerçekçi olmaz en azından. <gülüyor> Değil mi? Evet evet. Şimdi burada aslında e, bu tür e, nefret söylemlerinde e, ya da kişilerin hedef gösterilmesinde aslında e, tek başına e, bu kişinin e, bireysel olarak varlığını ortadan dan da öte e, onun sembolize ettiği değerlere bir e, saldırıdan e, söz edebiliriz. Bu e, kültürel değerler olabilir, yeni değerler olabilir. Bu örneğimizde e, bilimin savunulmasına yönelik bir... E, Şiddet uygulandığımız, bunu savunan kişilere karşı bir sindirme, bu süreçlerde bir baskı oluşturma şeklinde bir yaklaşımı görmüş oluyoruz. Aslında tabii bunu çok kolaylaştıran, pekiştiren bir şey yine son günlerde yaşadığımız durum o da cezasızlık. Yani kişi bunları yaptığı zaman herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalacak olmaması. Yani e, giderek toplum içerisinde toplumun ortaklaştığı o iyi değerler e, yavaş yavaş e, kaybedilmek isteniyor. E, bunun e, bu tür değerleri e, savunan, örneğin yine bu örnekteki e, bilimsel olan değerleri savunan ya da başka bir örnekte belli bir e, dine ait olduğunda, başka bir kültürün içerisinde var olduğunda o kişiye yönelen e, tehditler aslında e, bütün e, o kültür içerisinde kendini var eden e, kişilere yönelik olmuş oluyor ki burada e, bir güç ilişkisi yine kendini e, göstermiş oluyor. Egemenlik dediğimiz zaman e, sadece kişi üzerinden ona yönelik yapılan bir şeyden öte e, bütün e, o e, kesimi... Ee, o kişinin değerlerini savunanları onlara sahip olanları e, sindirmeye yönelik bir işlev görmüş olduğunu görüyoruz. Peki. Ee, Ayşegül bir müzik arası verelim mi? Eğer acil bir sorun yoksa. Okay, okay. Biz birkaç parça ile sizi dinlendirmiş olalım. İlk parça Michael Kivanuka'dan gelecek. Love and Hate. 5 Ağustos 2022 95.0 Açık Radyo'dayız önce sağlık programında müzik arasında Michael Kivanuka'dan Love and Hate isimli parçayı dinledik. Konumuz profesör Doktor Raşit ve söyleşimizi e, nefret ve şiddet konularında sürdürüyoruz. Neydi ki tatsız ama ülkemizin de gerçeği olan gündemdeki konular. Evet Ayşegül, göster. Evet Raşit hocamız dedi ki e, nasıl acaba bu buraya geldik dedi. Ben dün bir kitapçı geziyordum. E, Kitapçıda bayağı üst raflarda ilk baskısı 50 bin çıkmış bir kitap gördüm. Kitabın başlığı şu. Psikolojik işkence teknikleri. Bu demek ki talep var veya psikolojik işkenceye uğrayan var. Bundan kaçınmak için bir kitap arıyor. Yani e, şok oldum e, en tepede bu kitabı görünce ama demek ki e, geldiğimiz nokta bu diye düşündüm. E, tekrar şiddete dönersek aslında biraz psikolojik kökenlerini konuşmaya başladık şiddetin. Ee, hem bireysel olarak konuşuyoruz hem toplumsal olarak konuşuyoruz. Ee, toplumun ve bireyin bu duygusundan azade olmak, kendini rehabilite etmek e, için yapabileceği bir olgunlaşması yok mudur? Bir de tabii felsefenin konusu ama herkesin içinde bir kötülük, bir şiddet var mıdır e, Raş Hocam? Bunu nasıl engelleyebilir kişi? Evet. Aslında e, önemli, son söylediğinizden başlayayım, önemli gerçekten herkesin içinde bir şiddet var mıdır? Şimdi aslında e, şiddetle e, saldırganlığı e, ayırmıştım biraz önce. E, saldırganlığı agresyon anlamında e, kullanıyoruz. E, şimdi burada biraz hani Freud'a doğru gidersek, e, Freud hep ikili dürtü modeliyle çalışmıştır ve bunlardan bir tanesi bu ikili dürtü modelinde e, cinsel dürtü, agresif e, dürtüdür. Bunlar yaşam ve ölüm dürtüleri olarak da ifade edilmiştir. E, yaşam dürtüsü dediğim zaman küçük birimleri birbirine bağlayan bir güçten bahsediyoruz. E, yani toplumsal örgütlenmeler, ilişkiler, yani bir araya getiren e, bir e, dürtü. Agresif dürtü ise tam tersi ayırmaya e, çalışıyor. Yani yıkıcı bir gücü temsil ediyor. İşte Thanatos diye de ifade eden örgün dürtüsü. Ama bu iki dürtü insanın doğasında e, olan bir e, süreç aslında. E, bunların uygun şekilde e, dengelenip dengelenemediği daha e, önem kazanıyor. Şimdi yine Freud'dan e, birkaç şey söylemek gerekirse e, Freud önce cinsel dürtüyle e, yani daha yaşama ilişkin olanla e, uzun yıllar e, ilgileniyor, açıklıyor birçok e, ruhsal süreçleri. Fakat daha sonra savaş sonrasında şiddetle, kaybın travmatik sahneleriyle birlikte e, özellikle savaş nevrozundan işte muzdarip hastalarla e, karşılaştığı zaman e, orada her şeyin e, doyum yaşantısıyla bağlantılı olmadığı, her şeyin de bir doyum yaşam dürtüsüyle bağlantılı olmadığı diyor ve organizmanın onun birinci inorganik durum dediği, yani tüm uyarılmalardan kurtulmuş hale geri dönmeyi aradı. Buna ölüm dörtüsü ifadesini veriyor. Buraya dönmeye çalıştı Yani böylece iki birbirine karşıt, bir taraftan yaşam güçleri, bir taraftan agresyon, yıkıcılık. Bunların kişinin hayatında birlikte olduğunu bir şekilde söyleyebiliyoruz. Daha sonraki psikanalistler de bu agresyonun, e, psikanalizler agresyonun nötralizasyondan söz ediyor. Bu şu anlama geliyor aslında. Yani agresyon herkeste var, saldırganlık doğuştan var. Bir kısmımızda daha fazla belki genetik özelliklerle ilişkiliyorlar. Fakat burada nötralizasyon kapasitesi dediğimiz şey iyi nesne ilişkileri çevresinde e, gelişiyor. Yani iyi ilişkilerin oluşması, sürdürülmesi çocuğun aldığı e, bakım, bunun niteliği, ibidinal gereksinlerinin e, doyurulması falan. Bunlara baktığımızda o iyi kurulan e, ilişkiler, bu yıkıcı e, agresyonu e, daha olumlu e, toplumsal olarak yararlı biçimlerde e, kullanmayı getiriyor. Buna yüceltme, süblimasyon e, diyoruz. Tersi de geçerli. Bu de çok da yıkıcı e, olabiliyor. Şimdi burada... E, Öfke, yani öfkeyi de ayrı koyduk bunun saldırganlığın temel duygularından biri olarak. Bunun belirlenmesi de aslında kişinin belliğinde olan geçmiş yaşantılarla çok ilişkili. Yani bazı şeylere çok fazla öfke duyabiliyoruz. Bazı şeylere niye o kadar çok öfke duyuyoruz da diğerlerine duyuyoruz? Ya da kişiler arasındaki fark nereden geliyor dedik. İşte geçmiş yaşantılar. Kişinin çocukluğundan başlayarak hani uğradığı travmalar olabilir... E, şiddetle karşılaşması olabilir. Ya da toplumsal olarak baktığımız zaman e, toplumda ortaya çıkan travmatik etkiler e, öfkeyi şekillendiriyor. Peki öfke ve saldırganlık kurtulması gereken bir şey mi? Laka, çok kötü bir şey mi? Aslında e, bu söylediklerimden de biraz e, çıkıyor. E, bunlar kendi başına e, olumsuz e, değerlendirecek şeylerden çok. E, bunların ne şekilde hayata geçtiği ne şekilde e, bir yol izlediği daha önem kazanıyor. Evet. Örneğin eşitsizliğe, baskı, zulme, adaletsizliğe karşı gelirken e, öfkeyi, saldırganlığı kullanabiliyorsunuz. E, yani burada e, dünyayı dönük olarak bazı şeyleri değiştirmek isterken e, burada agresyondan yararlanabiliyoruz. Öfkemizi uygun şekilde kullanabiliyoruz. Hayatta kalmak, yaşam hakkını savunmak. Yani bütün bunlarda... E, belli bir yer e, tutuyor. Yani öfke duymalıyız. Kendimizi korumak için, insanlık değerlerini korumak için. Şimdi burada önemli bir nokta e, şiddet konusunda gündemek geliyor Yani öfkemiz şiddete yönelecek mi? İşte burada yöneldiği noktada e, ciddi bir ayrım e, yapmamız e, gerekiyor. E, nedir bu ayrım? E, öfkenin e, Biraz önce söylediğim gibi işte süblimasyon yüceltmeyle son derece yararlı biçimlerde, toplumsal ilerlemeyi sağlayacak biçimlerde kullanabilmesinin yanında çok da yıkıcı e, olabildiği. Yıkıcı olduğu zaman yani saldırganlık haline geçildiği zaman da şiddete giderek yakınlaşmış olur. İşte öfkeyle şiddeti burada ayırmamız gerekiyor. Saldırganlığın ortaya çıkışı mutlaka şiddetle sonuçlanması gerekmiyor. Bunun yönünü değiştirmek mümkün. O süreci anlayarak öznenin saldırganlığının arkasındaki nedenleri ele alarak ya da toplumsal dinamikleri dikkate alarak e, bunları görmezden gelmek yerine bunları sanki değiştirilemez e, kavramlar gibi açıklamak yerine değişebilir olduğunu anlamamız gerekiyor. İşte burada e, engellenmişlik duygusunun öfkenin şiddete dönüşmesinde onu dönüştürme potansiyelimiz kadar yaşadığımız sosyal çevrenin, Buna olanak verip vermemiz çok önemli. Yani şunu söyleyebiliriz. Şiddet sözcüğü sosyal alandan geliyor aslında. Yani agresyon, öfke, buna ilişkin duygular, dürtüler, bunların hepsi çok e, insana ait olan ama şiddet dediğimiz zaman mutlaka yani bireysel olarak kişinin iç dünyasıyla çok ilişkili süreçlerken şiddet dediğimiz zaman e, sosyal alanı mutlaka e, olayları, olguları e, ele almamız e, gerekiyor. E, şiddet açısından önemli olan şeyin aslında güvenlik olmadığı e, güvenlik evet ne karşı koyar ama güvenirlik olduğu yani şiddeti biraz e, şiddeti özellikle önleyecek olanın, bizzat önleyecek olanın güvenirlik olduğunu söyleyebiliriz ve e, soruya tekrar e, döndüğümüzde Öfkeyi hepimiz yaşayabiliriz, çok doğal ee, ama bunu nasıl e, dile getirdim nasıl ortaya koyduğumuz, hangi yolları kullandığımız ve şiddete dönüşecek e, ortamların olup olmadığı varsa bunları nasıl dönüştürebileceğimiz önem kazanıyor. Evet, Rahişte Hoca'nın e, çok güzel anlatımından ben şunu çıkarttım cımbızladım doğrusu. Bir toplumda güven duygusu varsa aslında e, şiddet olgularında da azalma görülür. Çünkü e, yavaş yavaş bireylerde birbirini tehdit olarak algılamaktan uzaklaşır. Ama güven duygusu azaldıkça anladığım kadarıyla şiddet olguları da artıyor veya rehabilite etmek zorlaşıyor e, bu olguları yanlış anlamadıysam. <gülüyor> Ee, şimdi bir başka konuya geçelim mi? Ee, sağlıkta şiddet konusu. Yani bu sağlıkta şiddet sanıyorum özel olarak e, bilmiyorum hani bu e, vaka çalışılır o, o şekilde bir konuya dönüştü. E, hiçbir meslek grubuna şiddet olmasın elbette ki. Ama sağlıkçılara bu e, özel e, şiddet e, ve son zamanlarda yönelen bu orantısız şiddet şiddet Doğrusu akıl alır gibi değil e, raş Hocam. Bunu nasıl e, çözümlüyorsunuz, düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, gerçekten e, konuşmanın başında da ifade etmiştik. E, çok arttı, sıktı. Şimdi tabii sağlıktaki şiddete girdiğimizde bunu toplumsal ilişkilerdeki şiddetten e, ayırmak zor aslında bir yönüyle baktığımız zaman. şiddetin Ortaya çıkmasını kolaylaştıran önemli bir etken ülkemizde de işte gördüğümüz son yıllarda yoğunluğu giderek artan bir şiddet sarmalının içine e, sokulmamız ve sorunu şiddeti çözme anlayışının en yukarıdan başlayarak, sorunu şiddetle çözme anlayışının en yukarıdan başlayarak toplumsal ilişkilere nüfus etmiş olması olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu anlamda sağlık alanında şiddeti kadına, çocuğa, dezavantajlı grupların şiddetten ayırmak Oldukça zor. Önce bu tespiti yapmış olalım. Şimdi e, özel olarak da sağlık politikalarından e, kaynaklanan sağlık çalışanlarıyla sağlık hizmeti alanları karşı karşıya getiren sağlık politikaları uygulamıyor biliyorsunuz. 2003'lü 2003 yıllardan bu yana neoliberal sağlık politikalarıyla ifade ettiğimiz bir kere e, sağlık ortamında e, bir taraflaşmayı e, gündeme getiriyor bu. Bir başka kavram yine bu e, sağlıkta dönüşüm programı ile ortaya çıktı. Bir e, hasta-hikim ilişkisinin müşteri memnuniyeti üzerinden tedavi hizmetlerinin hastaların <gülüyor> talebinin ne kadar karşılanabildiği ile değerlendirildiği bir süreçten e, söz ediyoruz. Yani buralarda gördüğümüz nedir? E, Hastalardan gelen tüm taleplerin karşılanabileceğini vaat eden bir program karşımızda. Sağlık olgusunu sadece arz-talep ilişkisi içerisinde bir tüketim nesnesine dönüştürüyor aynı zamanda. İşte müşteri memnuniyeti ön plana çıkartıldığı zaman, örneğin tıbbi bir gereklilik olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen her şeyin o anda karşılanması. Böyle bir beklenti oluşturuyor. Bununla ilişkili bir diğer nokta, işte algı yönetimiyle halkın sağlık sisteminden beklentisinin karşılanması mümkün olmayan bir işte yükseltilmiş olduğunu görüyoruz. Yani bir tarafta hayaller, bir tarafta gerçekler var. Ee, polikliniklerde miadeseden sıra almak mümkün değil. Sıra aldıysanız beş dakikada e, muayene oluyorsunuz. O güzel e, binalarda, yüksek e, binalarda, son teknolojiyle yapılmış olanlarda sağlık sistemi niteliği oldukça düşüyor. Yani vaat edilenle karşılaşılan arasındaki fark faturanın birisine çıkması gerekiyor. Bu da daha çok sağlık çalışanları. Şimdi bu tek başına bu da yeter değil. Bunun hayata geçirilmesi için sistematik bir itibarsızlaştırma gerekiyordu. Yani hekimler, sağlık çalışanları için. Çünkü bu vaat edilenle karşılaşılan arasındaki fark... Ortaya çıktığında öfkenin e, yönelebileceği e, sağlık sistemi olmasın diye düşündüğünde e, herkes sağlık sisteminden yakınmasın, bunun düzeltilmesini talep etsin etmesin dediğinde e, yönetim ya da iktidar e, ne çıkartıyor? E, bunların sorumlusu hekimlerdir, sağlık çalışanlarıdır. Yani bir değersizleştirme, hedef gösterilme şiddete zemin oluşturmuş oluyor. Ee, sağlık çalışanlarının her fırsatta kötülendiği dönemleri hatırlayalım. Para göz tembel dendiğim, ben doktora iğne yaptırmam doktor bir iğne yapar adamı pelç eder dendiğim, doktor efendi dönemi bitti, doktorların evet. eli hastaların cebinde diyerek miting meydanlarında vatandaş şekilleri şikayet edildiğim İşte bunlar hep e, o şiddetin e, hedef göstermenin altyapısını zeminini e, oluşturan e, süreçlerdi ve her türlü aksaklık, karşılanmayan istek sonuçta sağlık sisteminin değil, burada günah keçisi olarak ortaya konmuş olan, hedef göstermiş olan sağlık çalışanlarının, hekimlerin yüzünden, onların eksik yapması, hatalı yapması yüzünden ortaya çıkıyor şeklinde bir algıyı getirdim. Biraz önce yine başka bir bağlamda dediğimiz cezasızlık yani şiddeti devam eder. Evet, cezasızlık şiddeti davet ediyor. çünkü. E, çözümü sistem içerisinde e, bulamayan e, kişiler e, şiddete metiye dirilen bir toplumda kendinden olmayan şeklinde benimsetilen ayrıştırılan, değersizleştirilen hedef haline getiren hekime tetik çekebiliyor. Fiziksel saldırıda e, bulunabiliyor. Şimdi burada adayetin sağlanacağı dair inancın zayıflamasının özellikle altını çizmemiz gerekiyor ki bu Gerçekten şiddeti çok arttıran bir e, neden. Hani güvenlik önlemleriyle biraz önce de ifade ettik. E, şiddetin e, çözülemeyeceğini biliyoruz ama tersinden bakarsak e, adalet yoksa o zaman şiddet çok daha rahat, çok daha kolay uygulanabilir oluyor. Güç gösterme, hizaya sokma, cezalandırma, ölç alma, bütün bunlar e, çok kolay e, harekete geçirilebiliyor. Ve inat zayıfladıkça yani hukuka, adalete inat zayıfladıkça sorunları çözmek, düzeni sağlamak, hatta bir öç alma yöntemi olarak şiddetin kullanıldığını görüyoruz. Sadece e, sağlık alanında da değil, okulda, evde, her türlü iktidar tarafından e, kullanılan, adeta meşrulaştırılan, sorun çözme aracı, e, hatta çözüm çözme aracının ötesinde bir öç alma aracı biçimine dönüştüren bir yöne doğru gitmiş oluyor. Şiddetin günlük ilişkilerden iktidar politikalarına kadar çok yaygın uygulandığı bir ülke, bir coğrafyadan söz ediyoruz. Yani bunu dikkate almamız gerekiyor. Şiddet aslında potansiyel olarak bütün kötülüklerin sorumlusunu arıyor aslında bir taraftan bakıldığında. Arzu ettiği şey gerçekleşmesi, şiddet davranışı bir hak daha çok öç almaya, adaleti gerçekleştirme motivasyonuna doğru yönlendirilmiş oluyor. Ve e, sağlık çalışanlarında yani ne kadar e, simgesel bir güce sahip görülseler de aslında şiddet karşısında e, savunmasız olduklarını görüyoruz. Ve bu da şiddet e, kullanmayı şiddete başvuranlar açısından e, kolaylaştıran bir faktör e, diye e, düşünebiliriz. Niye sağlık alanında? Daha fazla işte aynı şey kadınlar için çocuklar için de e, geçerli bir taraf haline e, getirmek bir hesap e, sormak şiddet uygulamayı hak olarak e, görmek hatta bunun ötesinde bu güvensizlikle olan güvensizlikle kendi çözümlerini üretmeye yönelmekle karşılaşıyoruz. Başka, bir müzik arası daha verelim mi? Peki tabii ki, tabii ki. hocam biliyorsunuz ülkemizde pek e, bu şekilde görülmüyor ama e, hani ile ilgili sorunlar hala devam etmekte. Yani ne kadar Türkiye'de unutulmuş, ötelenmiş yani o gibi gelse de. Şimdi bu pandemi nedeniyle birçok Avrupa'daki müzik grubunun konserleri de iptal edilmeye başlandı bu yeni. Örneğin Rolling Stones'un konseri e, Haziran ayında, Haziran sonunda Amsterdam'daki konser. Mick Jagger'ın e, Covid'e yakalanması nedeniyle ertelendi. Sonra e, İsviçre Bern'deki Metallica konseri. Bir de e, Belfast'da yapılacak Wet Leg grubunun iki kadın müzisyandan oluşan bir grup. E, ben bilmiyordum kendilerini ama çok keyifli e, müzik yapıyorlar. Onlardan bir parça dinleyeceğiz Wet Leg grubundan. She's Long. Bu grubundan dinledik. Şehzlong isimli parçayı seslendirdiler. 5 Ağustos 2022 önce sağlık programında konumuz Prof. Dr. Raşit Tükel. Evet söz sende Ayşe. Biraz da dinleyicilerimizden sorular soralım. Bir genel cerrah geçen hafta şöyle bir paylaşım yapmış. Ne kadar efor harcadığını ne kadar yorulduğunu anlatıyor. Nöbetim vardı diyor. Üç tane ameliyat yaptım. 169 tane hastaya baktım diyor. Altta bir yorum yapılmış. Neden 169'da durdun hocam? <gülüyor> ee, tabii genelce rastla deliriyor o dakikadan sonra. Ee, ama bu hani gerçekten biliyoruz ama yani o kişi için gel, e, çıldırtıcı bir durum. Evet. Bu çıldırtıcı ifadelerini de karşısında kullanmaktan biraz çekiniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama zor bir durum diye. <gülüyor> e, kışkırtılmış sağlık talebi. E, ha. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Gerçekten hani şu anda şun, şununla övünüyoruz. Eskiden e, yıllık e, hekime e, başvuru üç düzeyindeydi. Şu an dokuz buçuk düzeyine çıkardık. Hani daha çok git. Evet kışkırtılmış sağlık talebi konusunda neler düşünüyorsunuz? Ve tabii hani tüm sağlık durumları da artık medikalize edilmeye çalışılıyor. Bu konularda neler düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi tabii o kışkırtılmış sağlık talebi bu biraz önce sağlıkta dönüşüm programı dediğimiz sağlık politikalarının çok merkezinde olanlar. Çünkü bir sağlık işletmesi modeli gündeme geldi. Bu Ilk kez 2004 yılında e, Kam Hastanelerinde başladı. 2011'de de e, Üniversite Hastanelerinde performans sistemi ve döner sermaye sistemi. Şimdi döner sermaye e, dediğiniz zaman e, gelir getireceği faaliyetten söz ediyorsunuz ve buradan elde edilen gelirin e, paylaştırılması, geri ödemelerin yapılması. Hiçbir zaman için e, bu bildiğimiz gibi sağlık çalışanları, hekimler için e, bir gelir kalemi olmadı, çok değişti ve son dönemde giderek ortadan kalktı. mı bunun arkasındaki e, sürece e, bakarsak, bunun mantığına bakarsak daha çok işlem yapmak, daha çok hasta e, görmek. E, halbuki e, yani sağlığa yaklaşımımız koruyucu sağlık politikalarıyla ilişkili e, olmalı değil mi? Hastalanmayı e, azaltacak yollar denenmeli, koruyucu hekimlik öne çıkartılmalı. E, bu yaklaşım ise hastalığın daha çok e, başvurmasını e, teşvik eden, çünkü başvurdukları takdirde e, döner sermayeye bir gelir e, sağlanmış e, olacak. E, bununla ilgili e, biliyorsunuz bir dönem kamu hastane birlikleri e, oluşturuldu. İşte yarı özel sağlık işletmeleri olarak onlar sürdürülemedi, iflas etti. Ama bu döner sermaye sistemi e, devam ediyor, performans sistemi e, devam ediyor. E, Burada tabii ne etkileniyor? Sağlık hizmeti niteliği etkileniyor burada. Çünkü nicelik öne çıktığında siz o kişinin ihtiyacı olan, gereksinimi olan sağlık hizmetini ona sunamıyorsunuz. Çok sayıda tetkik isteniyor, çok sayıda hasta görülüyor. İşte bugün de 169 hastaya çıkıyorsa niye orada durduğun, demek yerine herhalde soru bir günde bu kadar hastaya nasıl bakabildiniz? Bir hastaya kaç dakika ayırdınız? Sorusu olmalı ve o kadar dakika ayırarak o kişilerin hastalığını ya da sağlık hizmetini gerektiği şekilde verebildiniz mi? Buna uygun bir ortam, sağlık ortamı sizin bulunduğunuz, çalıştığınız yerde var mıydı? Hani şehir hastanelerini biliyoruz. Şehir hastanelerinin bir hasta sayı güvencesi verildiği ortamlarda bir işletme gibi sağlık kurumlarının görüldüğü bir yerde kaçınılmaz olarak bu tür bir politikada hayata geçmiş oluyor. Ama bunun karşısında olmamız, nitelikli sağlık uygulamalarını bir şekilde talep etmemiz, daha doğrusu bu sistemin değiştirilmesi yönünde çaba sarf etmemiz önem kazanmış Evet, ee, hep biz sağlıkta şiddeti konuştuk, şiddeti konuştuk, şiddeti uygulayan psikolojik e, kökenlerini bu duyguları konuştuk ama bir de e, şiddete uğrayan var. E, travmatisi olan birey var. E, i̇şte sağlıkta şiddeti sağlık çalışanları en son uygulamada bir hocamız e, daha önce e, bir psikiyatrist tekim e, darp edildi. E, son dönemde bunun dışında saymadık, saymak için söylüyorum. Kadın ve çocuk dedik LGBTİ bireylere yönelmiş çok ciddi bir şiddet var. Şiddet duygusu var. Şiddete uğrayanın duygusu nasıl olur raş hocam? Ve şiddete uğrayan, travmatize olan, kırılan, incinen birey bu duygularda kendini iyileştirmek için neler yapabilir diye sormak istiyorum. Hı hı. Yani burada aslında e, bu soruyu bireysel düzeyde e, görmek ve değerlendirmek gerekiyor. Hani sitetin e, açıklamalarını yaparken e, hani sosyal olgulara, olaylara fazla yer verebiliyoruz ama e, bu noktada kişinin bu süreçten nasıl etkilendiğini ifade Bu <gülüyor> kişinin özelinde e, değerlendirmek gerekiyor. Çünkü. O olay dışında kişinin o zamana kadar yaşadığı birçok farklı olayda olayı nasıl yaşaması ortaya çıkartıyor. Yani olaya verdiği tepkileri, olay karşısındaki ortaya çıkan durumu ortaya koyan bir o şiddet eyleminin ne boyutta olduğu. İkincisi, geçmişten bugüne kadar kendi geçmiş yaşantıları, örneğin, aşka travmaların olup olmaması bu şiddet eylemiyle o travmaların tekrar canlanıp canlanmadığı ee, tabii en önemlisi de dayanışma hani burada iyileştirici bir e, faktör olarak hani toplumsal tarafına baktığımızda bireysel olan dışına çıkıp toplumu ona baktığımızda e, dayanışma yan yana e, durma çünkü bütün e, bu e, yapılanlar aslında e, bir anlamda e, o Egemenlik kurma e, dediğimiz süreçlerde, taraflaştırma dediğimiz durumlarda e, gücü kullanabilmenin e, yollarını arıyor ve kişiyi yalnızlaştırarak e, bunu yapmak istiyor. Değersizleştirerek e, ve toplumsal olarak e, yalıtarak e, bunu yapmış oluyor. Bunu yapmaya yöneliyor. Burada dayanışma ve birlikte e, durmak istiyor. E, iyileştirici faktör. Tabi adaletin e, oluşması, e, yine bunun talep edilmesi. Yani şu anda bu e, gerçekleşmiyorsa bile e, adaletin e, gerçekleşmesi için e, ısrarımız, e, bunun için verdiğimiz mücadele, e, toplu olarak verdiğimiz mücadele burada son derece önemli, onarıcı etkiler. Yani bireysel olarak kişilerde tabii travma, şiddet, Akut stres bozukluğu, sonrası stres bozukluğu gibi psikopatolojiler de oluşturuyor. O bireysel düzeyde şirketin derecesiyle biraz önce söylediğim kişinin kişilik özellikleriyle geçmiş yaşantılarla oldukça ilişkin. Hani bunların daha çok klinik düzeyde ele alması uygun bireysel düzeyde. Ama toplumsal olarak burada konuştuğumuzda vereceğimiz mesaj olarak bu dayanışma kısmını çok önemli görüyorum. Bir de bu bu tip sorunlarla mücadele mizah da belki bir ilaç olabilir mi acaba? Biraz önce bu Musevi mezarlığına yapılan saldırılarla ilgili konuştuk. Bu, bu haberi aktarmaya çalıştım. Sevgili İzel Rosenthal bir mesaj atmış. Yani Dünyada herhalde karikatür anlatılan tek radyo programına imza atan bir kişi sevgili İzel. Ee, İstanbul'da Hatsköy mezarına Mezarlığı'na e, futbol oynama amacıyla giren 4-5 çocuk. 81 mezar taşını tahrip etmiş. Rakip takım muhtemelen hayal hayaletlerden oluşuyordu. Maçın sonucu da bilinmiyor yazmış. Ee, bu da bir yöntem sanıyorum. Çok teşekkürler sevgili Rola İzal. Evet Ayşegül programı sonuna geliyoruz. Ee, bu dilden bahsedelim mi? Evet. Birkaç dakika da lütfen. Ee, Ayşegül Hocam bu şiddetten arınmış bir dil ya da bir toplum nasıl oluşturulur? Dilin evet. önemi. Şimdi tabii e, hani en azından e, şunu söyleyebiliriz. Aslında hani mizah e, olarak verdiğiniz şeyden e, yola çıkarsa e, biz e, şiddet karşısında e, dil anlamında tabii ki eylem olarak da şiddeti besleyen, e, onu destekleyen bir durum içerisinde olmamak. Yani şiddete e, uğramak e, kişinin e, şiddet uygulaması için bir zemin e, oluşturmuyor diye e, ifade edebiliriz. Yani kişinin kendini savunmasını tabii ki farklı bir yere e, koyuyoruz. Yani ben burada e, toplumla ilişki olarak şuna tekrar gelmek istiyorum. Şimdi e, yani bir ortak yaşam e, önemli. Ortak yaşamı sürdürme, bir yönetim biçimi e, bulma, kendini yönetme sürecine katılma. Toplumsal düzeyden bireysel olduğu kadar o toplumsal bağın oluşturulması, sürdürülmesi. İşte bu insan bağlarını sürdürmeye, genişletmeye yönelik bunları yıkma politikalarıyla karşı karşıyayız. Çünkü projeden yaptığım alıntıyı toplumsal düzeye yöneltirsek yani bu ölüm ve yaşam dürtüleri bağlamında olan. Yani bir tarafta yıkıcı güçler, bir tarafta yapıcı güçler var diye düşünürüz. Bu e, yıkıcı güçleri e, ortadan e, kaldırmak kadar e, onların tamamen e, fethedilmesi tırnak içerisinde kuruyor, mümkün değil. Ama e, bunların karşısına neyi koyduğumuz e, çok önemli. E, bunların karşısına e, koyduğumuz yani toplumsal bağların sürdürülmesi, bunların korunmasına e, yönelik. Şimdi ben bir şeyden e, söz edeceğim. E, toplumları etkileyen e, büyük krizler otoriterleşmeyi e, getiriyor. Ve psikolojik işlevler toplumsal düzeyde de korunamıyor. Burada bir gerileme ortaya çıkıyor. Buna Vahmut Volkan büyük grup gerilemesi e, demiş. Totaliter rejimlerde rejimin kurallarına uymadıkları için cezalandırmalar, kendini güvende hissetmemek güvende hissetmemeyi ne kadar şiddetle ilişkili olduğunu ifade ettik. Yani kişiler de bu totaliter nesneler dediğimiz şeyin Michel Sebek'in bir ifadesidir, tanımıdır, terimidir, içselleştiriyor ve bireyselliklerinden vazgeçerek liderlerine körü körü bağlanıyor bunları takip etmeye başlıyor. Böylece büyük grup psikolojisinde İyi ve kötü olarak karşımıza çıkıyor bunlar. Biz ve onlar arasında bir bölünmeyi getiriyor. Ötekileştirmeyi getiriyor. Tabii burada ötekileştirme ve biz ve onlar sürecinde iktidar ve egemenlik kurulmak istenen bir kesimden söz vermiş İşte burada bu gücün dağılımı nasıl olur? Topluluk ve onun öz yönetim güçlerinin genişletilmesi, bireysel yöneticiden, tek adamlıktan farklılaşma, ona karşı çıkma, kendini düzenleyen, kısıtlayan birçok yasada ifade edilen yasaları değiştirme çabası, dayanışma duygusu, yıkıcılığı kontrol etme etmemesi, işte bütün bunlar bizim birlikte vereceğimiz mücadeleydi. Bunların hiçbirinde şiddete yer yok gördüğünüz gibi. Hiçbirinde tam tersi şiddetin karşısında bir e, yeniden e, var olmayı e, ortaya koyan e, bir e, süreç. Hani bilmiyorum, bunu söyleyerek açıklayayım. Hani şimdi psikolojik tarafına da e, vurgu yaparak. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Açıklar var mı sorun ya da? E... E, son e, sorunun cevabı özellikle ders gibi oldu. Biz aldık mesajı. <gülüyor> hocam çok teşekkürler, çok dolu dolu bir programda bize vakit ayırdığınız için sağ olun efendim çok teşekkürler ben teşekkür ederim iyi yayınlar çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun, sağ olun. Ee, eğer vaktimiz kaldıysa son parça daha bilmiyorum fayalini düşünüyor ama çalabilirsek sesimli maklorence salvan'dan la vals delilah ismi parçayla veda edelim herkese iyi hafta sonları tekrar teşekkürler başlar hocam sağ olun